Peki ahirette cinsellik nasıl olacaktır? Evet, ahirette cinsellik var. Fakat burada cinselliği bilmek gerektir. Cinsellik hayatın en önemli unsurlarından biridir ki psikolojide libido diye ifade edilmiş. Yani senin yaptığın bütün eylemler cinselliktir. Yeme, içme, yatma, elleme, koklama, konuşma, yazma. İnsanın bütün hareketleri cinsellik kavramı içerisinde değerlendirilir. Cinsellik insanın sadece birleşmesi değil. Nedir bu hadise? Hadise şudur. İnsan ve diğer varlıklar hiçbiri kendi başına yeterli değildir. Artı eksiye muhtaç, madde ruha muhtaç, kadın erkeğe muhtaç, erkek kadına muhtaç. Bu muhtaçlığını gidermek için her birisi öbürüne aşıktır. Dolayısıyla bir daha dönüyorum başa. Ben ahiretteki cinsellikten şunu anlıyorum. Madem insan tek başına yaşayamıyor, artıysa eksiye muhtaç, eksiyse artıya muhtaç. Mürid şeyhe muhtaç, şeyh müride muhtaç başka bir tabirle. Bütün dünyada artı eksi şeklinde dişi erkek tarzında sıcak soğuk tarzındaki zıtların birleşimi gibi ve birbirini tamamlaması gibi ahirette de cennette cehennemde bu şeylerin birbirini tamamlayacağı anlaşılıyor.